Vücuda bir aletin vücutta ve aletin vücuda bir aletin vücutta bir aletin vücuda bir aletin vücutta bir aletin vücuda bir aletin vücutta bir aletin vücutta bir aletin vücutta bir aletin vücutta bir aletin vücutta bir aletin vücutta bir anlamaya çalışacağız inşallah biliyorsunuz şehadet iki kısımdan meydana gelmektedir birisi eşhedü en la ilahe illallah ikinci kısımda bu eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulü. biz burada yine iman dersine dersi olarak ikinci kısım olarak bu eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulü. kısmını açıklamaya çalışacağız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür dediğimiz zaman bu şehadetin, bu şahitliğin manası Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın emrettiğine itaat etmek, getirdiği habere haberi tasdik etmek, onun Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yasakladıklarından kaçınmak ve Allah azze ve celle'ye de ...O'nun getirdiği şeriatla, O'nun getirdiği kanunlarla ibadet etmek. <gülüyor> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir, peygamberidir şehadetinin manası... ...Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın emrettiklerine itaat etmek, birincisi. İkincisi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın haber verdiklerini doğrulamak, tasdik etmek... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklarından, yasakladıkları şeylerden kaçınmak ve Allah Azze ve Celle'ye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı gereğince ibadet etmek, amel etmek. Bu Muhammed Resulullah şehadetinin manasıdır kardeşlerim. Çünkü biliyorsunuz bu şehadet kısmının ikincisidir ki meşhur Cibril hadisinde de Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Cibril aleyhisselam sorduğunda o da bu şekilde yani şehadetin ikinci kısmını söylemiştir. İbn-i rahimullah diyor ki kardeşlerim peygambere imana gelince bu önemli bir meseledir. Ki Allah Azze ve Celle iman peygambere iman olmadan gerçekleşmez. İkisi mütelazımdır. Yani biri olmadan diğeri gerçekleşmez. Kurtuluş ve saadet onsuz gerçekleşmez. O Allah Azze ve Celle'ye götüren yoldur. O yüzden İslam'ın iki rüknü eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüldür. Bu <gülüyor> Allah evet defterlayın evet, kardeşim İbn-i Teymi'ye <gülüyor> <Rahimullah> diyor ki <gülüyor> <gülüyor> Hakan Hakan ağabey ee, Allah Resulü bu İbn-i Teymi'ye size Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a iman önemli bir meseledir ki Allah'a iman Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a imansız geçerli geçerli değildir birbirini tamamlayan şeylerdir bunlar. Kurtuluş ve saadet onsuz gerçekleşmez. O Allah suthanahu ve taala'ya götüren yoldur. Onun içindir ki İslam'ın iki rüknu Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Evet. Şimdi kardeşlerim, bu iki şehadet kelimesinin bazı şartları vardır hakikaten önemlidir. Çünkü günümüzde maalesef birçok kimse bu şartlardan habersiz olmakla beraber ve yine cehaletleri gereği bu sözü bu şehadet kelimesini sadece söylemekle İslam'ın, imanın yeterli olduğu inancındadırlar. Ama bu iki şehadet kelimesi La ilahe illallah ve Muhammed Resulullah her iki şehadet kelimesinin gerçekleştirilmesi gereken bazı şartları vardır kardeşler. O yüzden malumdur ki bir kimse, bir kul Allah'ın dinine ancak bu iki şehadet kelimesini söylemeden girmesi mümkün değildir. Eşhedü en la ilahe illallah ve أشهد أن محمدا عبده ورسوله bu iki şehadet kelimesi Allah azze ve celle buyuruyor ki inmel mu'minunel lazina amenu billahi ve rasuli o iman eden müminler o müminler Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor buyuruyor ki umirtu en uqatilennase hatta yashhadu en la ilaha illa Allah ben insanlarla la ilahe illallah ve benim de Muhammed'in de Resulullah Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik, şehadet edinceye kadar ben insanlarla savaşmakla emrolundum buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden bilinmektedir ki iki şehadet kelimesi. Bütün İslam'ın bütün emirleri, bütün yasakları, dinin tamamı işte bu iki şehadet kelimesinde saklıdır kardeşlerim. Evet. Bu yüzden bu iki şehadet kelimesinin olmazsa olmaz bazı şartları vardır kardeşler. Bunların bilinmesi ve gereğince amel edilmesi gerekir. Bunlar yedi tanedir kardeşlerim ki ders esnasında hatırlayacaksınız. Bunları biz e, konu başlıkları olarak Ramazan ayında da ele almış idik. Ki bu şartlar kardeşlerim bu iki şehadet kelimesinin olmazsa olmazlarındadır. Muhakkak bilinmesi gerekir. Birinci şart ilimdir kardeşlerim. Ki bir şeyin bilinmesi ve o şeye şahitlik edilmesi çok önemlidir. Çünkü Allah Azze ve Celle illa men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun onlar hakkıyla şehadet edip ve bunu bilenlerdir diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden ilmin e, dinimizde çok büyük yeri vardır ki bunun farz olduğuna dair Allah Azze ve Celle kitabında Muhammed Suresi ayet 19. ayeti kerimesinde fe'lem اَنَّهُ la اِلَٰهَ اِلَّ Ey Muhammed bil ki Allah'tan başka hakkıyla bir mabut ibadet edilecek yoktur buyurur Allah Hazreti Celle. Ve buyurur ki aleyhissalatu ve selam evet. مَنْ مَا تَوْهُ وَيَعْلَمُ لَا اِلٰهَ اِلَّ اللّٰهِ دَخَلَ الجنة. Her kim la ilahe illallahı Allah'tan başka hakkıyla bir mabut ibadet edilecek bir şey olmadığını bilerek ölürse o kimse cennete girer buyurur Allah, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Buradan murat da iki şahadet kelimesinin manasını bilmek ve onun gerektiği şekilde amel etmektir. O yüzden la ilahe illallahın manası la ma'bude bi hakkın illallah. Allah'tan başka hakkıyla mabut yoktur. Tapınılacak yoktur, ibadet edilecek yoktur. Bu manasıdır. Bunun içeriğine baktığımız zaman, mukteda dediğimiz içeriğine baktığımız zaman bunun manası ise öncelikle şirki nefret etmektir. İbadetten şirki yok etmektir. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin bir olduğunu ispat etmektir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin tam bir itikatla ibadette tek olduğunu, ibadeti hak edenin yalnız ve yalnız Allah olduğunu bilmek gerekir. Ve bunun gereğince de amel etmektir. Muhammed Resulullah dediğimiz zaman şunu ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bütün insanlara gönderilmiş bir peygamber olduğunu itiraf ve ikrar etmek zorundayız. Bu da Muhammed Resulullah sözünün şahadetinin manası. Peki bunun içeriği nedir? Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine itaat etmek, onun haberini, getirdiği haberi tasdik etmek, doğrulamak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladıklarından kaçınmak ve Allah Azze ve Celle'ye sadece ve sadece onun şeriatı üzere ibadet etmek. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı, geçmiş bütün peygamberlerin şeriatını ne yapmıştır? Ortadan kaldırmış, nesh biz de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şeriatına gereğince ibadet, Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek zorundayız. Birinci şartımız ilim. İkinci şart ise yakındır. Bu da kalpte hiçbir şek ve şüphe olmaksızın Allah'a inanmaktır. Çünkü iman Hiçbir şek ve şüphe olmaksızın yakin bir ilmi gerektirir. Hiçbir şek, hiçbir şüphe kalpte Allah Azze ve Celle'ye karşı ve Peygamber Aslı ve Salama karşı hiç kalp hiçbir şek ve şüpheyi götürmez kardeşler. O yüzden diyor ki Allah Azze ve Celle, inna muminun muminoon al-ladina amanu bilallahi wa rasoolihi thumman Ve Allah'a ve Rasul'e iman eden müminler sonra da içlerinde hiçbir şet ve şüphe olmayanlardır o müminler. Ebû Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'a git diyor bu duvarın arkasında kime karşılaşırsan eğer ki kalbiyle ...yakin bir şekilde hiçbir şek ve şüphe olmaksızın Allah'tan başka ilah olmadığını şehadet ediyorsa şahitlik ediyorsa onu cennette müjdele müjdel dedi diyor Allah Resulü Ebu Hureyra radıyallahu anh. Ve yine Ebu Hureyra radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhi vesselam diyor ki Eşhedü illallah ve anni resulullah. Ben şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hakkıyla ibadet edilecek ancak Allah'tır. Ben Allah'ın Resulüyüm. Her kim diyor Allah Azze ve Celle'ye içinde hiçbir şüphe ve şek olmaksızın bu söz iki şehadetle Allah'a kavuşursa muhakkak cennete girer dedi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da birincisi ilim, ikincisi yakin. Demek ki insanda Allah'a ve Resulüne karşı imanda hiçbir şek şüphe olmayacak. Üçüncü şartımız ihlas kardeşlerim. İhlas insanın her türlü şirkten salih amelle, salih bir niyetle amelini tasfiye etmesidir. İnsan amel edecek ama bu amelini de her türlü şirkin şüphesinden ...salih bir niyetle tasfiye edecek. Güzel bir amel olabilmesi için... ...şirkten uzak olacak... ...ve salih bir niyet olacak. O yüzden Allah Azze ve Celle... ...ve me umiru... ...illa li'abudullaha muhlisine din. ...onlar Allah'a... ...ihlaslı bir şekilde... ...ibadet etmekten... ...başka bir şeyle... ...emrolunmamışlardı buyurur. Allah Azze ve Celle yine Suresi 5. ayeti kelimesinde. Ela lillahi'd-dinul halis. Muhakkak ki halis din ancak Allah'ındır. Yani Allah azze ve celle yalnız ve yalnız kendisi için yapılan amelden başkasını kabul etmez demektir bu. Ela lillahi'd-dinul halis. Halis din ancak Allah'ındır. Yani Allah Azze ve Celle hiçbir şirk koşmaksızın yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye ihlaslı bir şekilde yapılan amelden başkasını Allah kabul etmez. Ve yine Ritban İbni Malik radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü selam diyor ki muhakkak ki Allah Azze ve Celle kendi rızasını isteyerek, La ilahe illallah diyen kimsenin yüzünü cehenneme haram kılmıştır. Kimseye cehennemi haram kılmıştır. Ve ne diyor ki aleyhissalâme, Es'adun nâsi bi şefa'ati men kâle la ilahe <gülüyor> illallahe halisan min kalbihi. Yarın kıyamet günü şefaatimle mutlu olacak ve şefaatimle en mutlu olacak kimse kalbinden ihlaslı bir şekilde... La ilahe illallah diyen kimsedir buyurur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İlim, yakin, ihlas. Dördüncüsü yalanın zıttı olan sıdık. Ki kalbinle bu sıdık doğruluk dediğimiz zaman insanın kalbiyle dilinin birbirini tutmasıdır. Ancak iman o şekilde gerçekleşir. Allah azze ve celle buyurur ki Elif lam mim muhassiban nas an yutrak an yaqulu amennah ve hum o insanlar biz iman ettik dedikten sonra imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler ve laqat fetennel ladina min qablhum muhakkak biz daha önceki kimseleri sınadık imtihan ettik çünkü onlar da aynı sözü söylemişlerdi. Biz iman etmiş dedik. Biz iman ettik demişlerdi. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ Allah bu şekilde imtihan eder. Çünkü onlardan hangisi doğru sözlü, hangisi bu sözünde sadık, ve hangisi sözünde yalancı birbirinden ayırt etmek için sizden öncekileri imtihan ettiğimiz gibi ey iman ettik diyen kimseler muhakkak sizleri de imtihan edeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim bu noktada hatırlatmak istediğim bir mevzu muhakkak ki iman neyi gerektiriyormuş? İmtihanı gerektiriyormuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Şimdi nasıl ki iman imtihanı gerektiriyorsa bu hadiste imanın bir tamamlayıcısı, bir gereği olan birbirini sevmek de imtihanı gerektirir kardeşler. Sözümü anlatabildim mi? Nasıl ki iman imtihanı gerektiriyorsa İman etmeden cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Ve maalesef bugün düştüğümüz nokta, bunu anlayabiliyoruz. Evet iman imtihanı gerektiriyor. Ama imanı korumanın, muhafaza etmenin bir sebebi olan, vesilesi olan birbirini sevmek de aynı şekilde imtihanı gerektirir kardeşlerim. Eğer iki kimseyi Allah Azze ve Celle sırf imanlarından dolayı birbirine kardeş yapmışsa... Aynı zamanda o kardeşliklerinin samimi olup olmadığını, dolayısıyla imanlarının samimi olup olmadıklarını sınamak için Allah Azze ve Celle iki Müslüman kardeş arasında da imtihan eder kardeşlerim. Birisine kötü söz söylettirir, öbüsü biraz yumuşak başlıdır, öbürü biraz serptir, öbürü biraz söne davranır ama birbirlerinin, iki Müslümanın kardeşin, birbirlerinin kardeşliklerini muhafaza edebilmeleri için iman gereklidir ve Allah Azze ve Celle sırf e, tıpkı imanlarını imtihan ettiği gibi o kimselerin kardeşliklerini de imtihan eder kardeşler. Çünkü imanın en büyük gereklerinden bir tanesi de kişinin ne yapması? Birbirini sırf Allah için sevmez. Bir tanesi Diğer uzak bir şehrin en uzak yerine gidiyor. Menek karşılıyor. Nereye gidiyorsun? Diyor ki şehrin diğer ucunda bir kardeşim var onu ziyarete. Menek diyor ki sen ona karşı bir menfaatin mi var? Bir alacağın, bir vereceğin bir dünyalık menfaati mi Hayırdır Hayır diyor, ben onu Allah için seviyorum ve Allah için ziyarete gidiyorum. Öyleyse diyor Allah da seni seviyor. Demek ki Müslümanların birbirini sevmesi aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin bizi sevmesini celbeden bir amel kardeşlerim. O yüzden bu konuya çok dikkat etmemiz gerekir. Nasıl ki Allah Azze ve Celle bizim imanımızı imtihan ediyorsa bizim kardeşliklerimizi de o şekilde iman edecek, imtihan edecektir kardeşlerim. Bunun Allah için bilincinde olan kullarından eylesin bizi kardeşlerim. Evet, yani onlar iman davalarında acaba samimiler mi yoksa bu davalarında yalancılar mı diye Allah muhakkak imtihan edecek. Muhakkak ki Allah azze ve celle olmuşu, olacağı, ileride olacağı ve olduğu zaman da nasıl olacağını muhakkak Allah en iyi şekilde bilendir. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ı anlatıyor. Diyor ki Muaz radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın devesinin bineğinin arkasındayken dedi ki ya Muaz Muaz dedi ki buyur ey, buyur ey Allah Resulü ya Muaz buyur ey Allah'ın Resulü ya Muaz buyur ey Allah'ın Resulü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir şeyde çok önemli bir şey söyleyeceği zaman ve karşıdaki muhatabın da dikkatini celp edebilmek için bazen böyle sözünü üç kere tekrarlardı. Bu onun sünnetiydi. Ve tekrar edir ey Muaz buyur ey Allah Dedi ki diyor Allah Resulü Selam her kim la ilahe illallah ve Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü şehadetini kalbinden doğru bir şekilde sıdkla şehadet ederse muhakkak ki Allah ona cehennemi haram kılar. Evet. evet. İlim, yakin, ihlas, sıdk ve muhabbet. Muhabbet bu kelimeyi sevmek. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Allah Resulü Selam caddetu imanekum bilâ ilâhe illallah imanınızı la ilâhe illallah diyerek yenileyin duyur Allah Rasulü Aleyhisselam. Bu kelimeyi sevmek ve şufi gibi değil. Yok anlatıyor zemânasını ve bu mananın içeriğini sevmek, bu mananın ehlini sevmek, bu mananın getirdiği içeriğiyle, muktedasıyla amel edenleri Sevmek ve bunu aykırı olan, buna zıt olan her şeyden de nefret etmek. Muhabbet denildiği zaman kardeşlerim, bu muhabbeti en güzel anlatan Tevbe suresi 234. ayet-i kerimesidir. 200 mü? Yanlış mı söyledim? Tevbe 200. Bir bakabilir miyiz? E, ne bakalım? Ee, eğer sizin babalarınız, evlatlarınız, kardeşleriniz, 23, 23. pardon, özür diliyorum. Tevbe suresi 22, 23. ayeti kerimesinde diyor ki Allah Azze ve Celle ki muhabbet sevgi denildiği zaman en güzel açıklayan ayet kardeşler. Allah Azze ve Celle diyor ki babalarınız Evlatlarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, aşiretiniz, mallarınız ve kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, razı olduğunuz meskenleriniz, evleriniz eğer ki sizlere Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili geliyorsa bekleyin. Allah'ın emri gelinceye kadar, yani Allah'ın azabı gelinceye kadar bekleyin, muhakkak ki Allah fasık bir kavme hidayet etmez diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bir müminin Allah'a ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a olan muhabbeti, sevgisi, her şeyin üstünde olması gerekiyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُوا حَبَّا لِلّٰهِ o iman edenler Allah'ı, en çok Allah'ı severler. Ya eyyuhallezine amenun men yertedde minkum an dinihi. Ey iman edenler. Sizden her kim dininden yüz çevirirse, dininden dönerse itidat ederse yati ye'tillâhu bi kavmin daha sonra Allah bir kavim bir topluluk getirir de yuhibbuhum ve Allah onları onlar da Allah'ı sever buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatu vesselam Enes i̇bn Malik radıyallahu anhudan gelen civayette üç şey kimde bulunursa o kimse imanın tadını tatmıştır. Birincisi Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili gelen. İkincisi bir kimseyi sadece ve sadece Allah için sevmek. Üçüncüsü de Tekrar Allah, Allah Azze ve Celle ona hidayet ettikten sonra, İslam ile şereflendirdikten sonra küfre dönmeyi, tekrar küfre dönmeyi ateşe atılacakmış gibi kerif görmek ondan hoşlanmamak. Evet. Bu da muhabbetin genekleri kardeşlerim. Altıncı şartımız, inkiyat. Yani zahir olsun, batın olsun... Allah Azze ve Celle'nin bütün emirlerine ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın diliyle şeriat olarak getirdiği bütün emirlerine teslim olmak, boyun eğmek, ona itaat etmektir inkiyat. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle, her kim yüzünü Allah'a teslim ederse, iyilikle, güzellikle, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُوْوَةِ الْوُثْقَى lan fısamları. Sadece e, istemsek, Gürültü ve sırada Allah'ın günahı. İşte bu da Allah'ın günahı. ve bu da Allah'ın günahı. İşte bu da Allah'ın ve İşte bu da Allah'ın günahı. İşte bu da Allah'ın günahı. İşte bu da Allah'ın günahı. İşte bu da Allah'ın günahı. İşte ve Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getir ve onun şeriatına tabi olursa o yüzden kim Allah'ın emirini yerine getirir, onun Allah, Allah ve Rasul'ün yasaklarından kaçınırsa işte kopmak bilmeyen bir kulpa yapışmıştır. Ki Allah Azze ve Celle onu kendisinin azabından emin kılar. Beni diyor ki Allah Azze ve Celle bir mümin erkek ve mümine bir kadının Allah ve Resulü bir işe emrettiği zaman onların o işlerinde herhangi bir seçme hakları yoktur. Omen ya siddallahu wa rasuluhu fakad dalalal mubine her kim Allah'a darasını isyanlık isyan ederse muhakkak ki o büyük bir sapıklah. Gitmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir şey hükmettikleri zaman bir müminin kadının ve erkeğin artık o konuda seçme hakkı veya başka bir yola gideyim bir başka bir fetva arayayım deme hakkına sahip değillerdir. O konuda seçme hakkına sahip dinlerdir. Diyor ki Allah azze ve celle fela wa rabbike la yu'minun hatta yuḥkimūka fīmā shajara bainahum. Hayır onlar iman etmiş olmazlar. Ta ki sen onların arasında bir şeye hükmettiğin zaman da tuma yajidu fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta ve yusallimu tasīmâ. Sen bir şey hakkında hükmedip onlar da içlerinde hiçbir şey olmaksızın tam manasıyla ona teslim olmadıkları müddetçe onlar iman etmiş olmazlar diyor Allah Azze ve Celle. Yedinci şart kabuldür kardeşler. Bütün bunlardan sonra kabul gelir. Ki bu kelimenin ilçeliğini e, ne gerekiyorsa onların hepsini ne yapmak? Kabul etmek gerekiyor. Allah zevcelle amenar <gülüyor> rasulu bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun peygamber ve müminler rablerinden geleni iman ettiler hepsi de Allah'a meleklerine kitaplarına peygamberlerine iman ettiler. La nufarriqu beyne ahadin min ar o peygamberlerin arasından hiçbirini ayırt etmeyiz. Ve kalu, na na. Dediler ki ya Rabbi ey Rabbimiz işittik itaat ettik. Ufrâneke senden bağışlanma diliyoruz. Rabbena ve ileykel mâsîr. Ya Rabbi dönüş sana'dır derler diyor. İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ la ilâhe illallah işte daha sonra bu sözü kabul etmeyenler ne derler? Kendilerine gelin la ilahe illallah deyin denildiği zaman ne yaparlar? Yestekbirun onlar kibirlenirler, büyüklenirler de derler ki e inna la tariku mecnun biz ilahlarımızı mecnun olan, deli olan bir şair yüzünden mi terk edeceğiz derler diyor. Bakın İman edenlerin söyledikleri söz ne? سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكُ Ya Rabbi işittik, itaat ettik derler diyor. Ama o bu sözü la ilahe illallah sözünü kabul etmeyenler ise ne diyorlar? Biz bir deli olan bir şairin yüzünden mi ilahlarımızı terk edeceğiz? Bakın iman eden ne? Küfredenin arasındaki fark bu kadar açık kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve e, Müslim'de gelen rivayette kendisinin gönderilişiyle alakalı hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ebu Musa'l-Eş'ari radıyallahu anh'u rivayet ediyor. Allah'ın diyor beni hidayet ve ilimle göndermesinin misali bir yere bol yağmur yağması gibidir diyor. Bu yerin bir kısmı çok güzel Suyu kabul eder. O çimende birçok yeşillik bitirir. Yani böyle değil, yani. Bir kısmı da çoraktır diyor. Su altına geçmez ama üzerinde suyu tutar. Allah onunla da insanlara fayda verir. Ondan su içerler. Hayvanlarını ondan ne yaparlar? Sularlar, hayvanlarını otlatırlar. Yerin bir başkanısına da yağmur isabet eder. Ama ancak orada düz bir yer... Orası ne su tutar, ne çimen bitirir, işte Allah'ın dininde fakir olan, anlayış olan, Allah'ın dinini tal talep eden ve Allah'ın diyor benimle gönderdiği şeyden kendisine fayda verdiği öğrenip öğreten kimsenin misali ile bu hususta kibirinden dolayı, sırf büyüklendinden dolayı baş kaldırmayan, o şeyi kabul etmeyen. Ve benim kendisiyle gönderdiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyenin misali böyledir kardeşler. Böyledir diyor Allah Resulü aleyhissalatu wassalam. Allah Azze bizleri bu şartları bilen ve yerine getiren kullarından eylesin kardeşlerim. Evet, La İlahe illallah ve Muhammed Resulullah sözü boş bir söz değildir kardeşlerim sadece insanın diliyle söyleyip tamam ben iman ettim deyip başka hiçbir şey yapmaması gereken bir söz de değildir. Bilakis bunun manası vardır, içeriği vardır. Bilakis bu dinin tamamı eşhedü en la illallah ve eşhedü en Muhammed'en abduhu ve resulühün içinde gizlidir kardeşlerim. O yüzden ilim, yakin, ihlas Sıdk, muhabbet, inkiyat ve kabul. Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka itibar eden, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Şu anda yeryüzünde Allah yolunda ve la ilahe illallah kelimesinin yüce olması için savaşan bütün mücahit kardeşlerimizde Allah yar ve yardımcılar olsun. Allah ölülerini şehitlerden kabul etsin inşallah. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bizlere hem dünyada hem de ahirette güzellik ver ve bizleri cehennem azabından koru. Ya Rabbi bizi, ana babamızı ve bütün inananları kıyamet günü rahmetinle bağışladığın ve merhametinle Cennetine girdirdiğin girdirdin, kullarından ilah. La hamdun. Subhanak Allahu bihamdik. Eşhedü en la Allah'a, illa ente Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a,